Günaydın sevgili açık radyo dinleyicileri. Bir ekonomi ekoloji programında daha sizlerle birlikteyiz. Ee, ben Serkan Ocak, Pelin Cengizle birlikte hazırlıyoruz ee, programı. Kaçıncı sene olduğunu hatırlamaya çalışıyorum. Sanırım e, benim en azından bu programa sonradan dahil oldum. Ee, altıncı ya da yedinci senem. Ee, ama e, bu son yaptığım ekonomi ekoloji programında sondan bir önceki yayınım önümüzdeki hafta sonrasında açık radyo yeni yayın dönemine girecek ve bu yeni yayın döneminde ekonomi ekoloji programına e, bir süre ara vermeyi düşünüyoruz dolayısıyla sondan ikinci yayınım çok uzun bir süre oldu kısa bir ara vermek gerekiyor belki bir pandemi arası diyeceğiz buna ama ee, şimdilik devam ediyoruz. Her hafta bu programda e, hatırlarsınız e, Türkiye'nin en önemli çevre meselelerini konuşuyoruz. E, nerede ne yaşanıyor. E, Bunlara elimizden geldiğince dilimiz döndüğünce sizleri haberdar etmeye çalışıyoruz. E, son haftalarda üst üste e, maden Türkiye'de madenciliği işledik. Çünkü hakikaten Türkiye'de maden meselesi bana göre e, ve de sorduğum birçok insana göre şu andaki en büyük e, çevre meselelerimizden biri. E, ama bu hafta biraz farklı bir meseleye değineceğiz. Bu hafta hiç daha önce yaptık mı bilmiyorum ama bir festival işleyeceğiz. Tabii ki konunun e, uzmanıyla e, ne festivali önce onu söyleyelim. Bozca'da Uluslararası Ekolojik Belgesel Festivali bu sene 2 Kasım e, tarihleri arasında 7. kez düzenlenecek. Ee, ilgiyle izliyorum yıllardır demeyi istiyorum ama ilgiyle biliyorum ama ilgiyle izleyemiyordum. Bu sene e, online da olması sebebiyle illa Bozcada'ya gitmemize gerek yok. Bu sene e, o filmleri online izleyebileceğiz. Dolayısıyla yani pandeminde böyle hem kötü hem de bazen böyle e, bize faydalı olan yönlerinden bir tanesi. Uzaktan da olsa o güzel filmleri, ekolojik filmlerini görebileceğiz. Tabii ki ee, festivali festivalin koordinatörüyle konuşacağız bugün ee, Etem Özgüvenli Bilgi Üniversitesi öğretim görevlisi kendisi ee, hattımızda olduğunu düşünüyorum ama karşılığı bir olmadığı için sadece tahmin yürütüyorum şu anda ee, önce bir günaydın diyeyim Etem hocam günaydın telefon hattımızda mısınız? hocam hala bağlanamamış herhalde ben o zaman kısaca e, Etem hocam bağlanana kadar ee, ne olduğundan bahsedeyim biraz. Ee, özellikle bir film üzerine e, konuşacağız ki bu film hakikaten ben izlediğimde e, programda konuşacağız diye tabii ki önden izledim programı. Evet. Sağ olsun Etem Hocam bana gönderdi filmi. Ee, hakikaten kan donduruyor ama bunun Türkiye'de benzer, e, çok yabancı e, değiliz. E, hemen ondan bahsedeyim. Hemen Filmde, filmin konusu e, şu, öldürülen, çevre aktivistliği yapan, e, çevre haberlerini takip eden dünyanın e, üç ülkesinde e, Tanzanya, Hindistan ve Guatemala'da e, öldürülen çevreyle ilgili gazetecilerin ve çevre aktivistlerinin hikayelerini anlatıyor. E, Green Blood e, isimli bu film. Bu film üzerinde konuşacağız ama tabii bir sürü başka filmler de var. Ee, bu filmlerden de bahsedeceğiz ee, programda ben e, kısa adı Bozcada Uluslararası Ekoloji Belgesel Festivali'nin kısa adı bu arada Bifet Bifet.org'dan da e, ben şimdiden sonunda yapacaktım ama Etem Hocam bağlanana kadar ben şimdiden sizlere bunun bilgisini vereyim Bifet.org'a girdiğiniz zaman bu festivalin de tüm detaylarını görmüş olacaksınız ee, Etem Hocam'ın geldiğini hissediyorum çünkü telefonu kılaklığımı şu anda Farklı sesler geliyor. Ethem Hocam, günaydın. Günaydın Serkan'cım. Ee, tamam, e, yakaladık sizi. Önce bir bağ bağlanamamıştık ama şimdi hakkımızdasınız. Ben kısaca dinleyicilerimize e, bu seneki film festivalinin yapılacağını ama e, tabii ki pandemi şartlarında e, yapılacağınıdan bahsettim. Bir, e, bir feth.org'dan bahsettim. Ama en önemlisi hem konuşacağımız... Ee, bu benim de konuşmak istediğim, izledim hakikaten tüylerim diken diken oldu. Green Blood filminden ee, bahsedeceğiz, onun konusunu anlattım ama hemen filmi başa saralım bence etem Hocam. Ee, bu festival nasıl ortaya çıktı? Neden ortaya çıktı? Uluslararası Ekolojik Belgesel Festivali. E, yani nasıl ortaya çıktı? Bunun başlatıcısı kimdir? Önce dilerseniz bu festivalin hikayesini dinleyelim sizden hocam. Sevgili Serkan'cığım, şimdi bu festivali biz aslında 1995 yılında Antalya Altın Portakal Festivali'nin uluslararası bölümünü de başlatmıştık. Orada bir kısa ve belgesel film festivali yapmıştık. Çok da beğenilmişti. Ama hayat şartları, Antalya'nın şartları bir iki sene yaptıktan sonra tekrar Viyana'ya ve İstanbul'a dönmüştü. Sonra devam etti o. Aklımızda hep e, Bir festival yapmak Vardı e, Aynı zamanda da sen biliyorsun Zaten belgesel de yapıyoruz Genellikle e, Haklar ve ekolojiyle ilgili e, Yani iki tarafında da Belki e, görebiliyoruz şeyi, Konuyu sorunu Türkiye'de böyle bir festival iyi olur Diye düşündük Bunu o vakitler 7 sene önce Seçilen e, Bozcaada Belediye Başkanı'na gittik Hakan Bey'e buradaki bir dostlarımızla Bozca'daki Yahya Göstepe'yle birlikte de, Hakan Can Yılmaz'a gittik. O da daha seçilmemişti hatta. Yani seçimler olmamıştı. Böyle bir şeyi mutlaka yapmalıyız dedi. Seçildikten sonra da belediyenin nasıl söyleyeyim ana destekçiliğiyle başladık bu işe Ondan sonra da 7 yıldır devam ediyoruz. Ee, çok güzel bir hikaye yani e, çok böyle niş bir şeymiş gibi spesifik bir şeymiş gibi ama gitgide yayılıyor ben bunu hissediyorum. Ee, bunun böyle bir nasıl geri dönüş alıyorsunuz yani geri dönüş almasınız ciddi bir geri dönüş almasanız sürdürmezsiniz diye tahmin ediyorum. Bir izleyici sayısı her sene katılan filmler açısından sayı böyle e, bunun daha da büyüdüğüyle ilgili nasıl rakamlar verebiliriz neler söyleyebiliriz hocam? Belki şunu söyleyebilirim Serkan inşallah sen de seneye geleceksin bu sene bu şartlardan dolayı gelemiyorsun. <gülüyor> Gelmiş olsaydın hani birazcık bunu paylaşarak e, anlatabilirdik. Şimdi biz bu festivali senin de bir parçası olduğun e, okulumuzun öğrencileriyle büyük oranda evet. yapıyoruz. 20 kadar öğrencimiz evet. bizle birlikte çalışıyor. Ve e, işte Mark Akbar'dan tut Liz Millera, Alberto Vendemiat diye bizim alanımızdaki bunlar böyle uzun film ya da evet. kurmaca film kadar bilinmez belgesel yönetmenler ama alanının evet. en önemli isimleri burada oluyorlar jüri olarak veya yarışmacı olarak. Ama benim belki en mutlulukla söyleyebileceğim şey buradan herkes böyle güzel bir kalple yani konuk konuk olduğundan buraya kadar geldiğinden ki Bozcaada çok kolay bir destinasyon değil. dışından önce İstanbul'a geliyorlar. Oradan 7-8 saatlik yolculuk dağa geliyorlar. İndiklerinde perişan oluyor konuklarımız. Ama bir saat iki saat içinde işte buranın güzelliğiyle ve o çocukların güler yüzleriyle böyle bir aydınlık bir festival gibi düşünüyorum ben bunu. Ve bize gelen en önemli yorum da şu biz çok az bu kadar dolu bir belgesel film festivali gördük. Açılış ve kapanışımızda ek sandalyeler konur. Birçok filmi tekrar göstermemiz istenir. Salonlar hep doludur neredeyse. 3000-3500 sayıyoruz biz e, izleyici sayımızı. E, böyle bir festival. E, diyeyim. Yani hakikaten şey, e, ben böyle yani biraz... E, düşündüğünüzü de bence geçmiş gibi yani küçük bir proje gibi başlayıp ama böyle neredeyse e, normal çok büyük bütçeli festivallerle yarışma yoluna gidiyor gibi sayıyor. Böyle bir iddianız olmadığını biliyorum tabii ki. E, buradaki amaçlar farklı. Zaten siteye girdiğinizde de e, girenler bunu görecektir. E, böyle bir amaç çok ama hakikaten gitgide büyüyor. Ben bunu hissediyorum. Bir yandan günah da çıkarayım. Siz yıllardır söylüyorsunuz Bozcada'ya denk gelip gidemedim ama ee, çok kaliteli filmler var. Hele bu e, yavaş yavaş da Green Blood'a geçeyim hocam. E, Green Blood filmini izledikten sonra tüylerim diken diken oldu. Çünkü bu filmler böyle e, sinemaya gelen filmler değil. Çok özel e, yapıtlar. Ancak böyle belgeseller sayesinde izlenebilir. E, önce bir Green Blood'u konuşalım. Nedir? Kim çekmiş? E, nasıl izleyebiliriz? Ne zamanı izleyebiliriz? Ve e, sonrasında da e, ben Festivalin programını sizden dinleyelim hocam. Olur. Şimdi e, böyle çok küçük ilk sorunu bir önce neticelendireyim. Sonra Greenblood'la ilgili de e, festival yönetmeni o soruyla ilgili Petra'yı vereceğim. Çünkü filmin tamam. tamamını seyreden o. Ben kısım kısım seyrettim ve tüylerim diken diken oldu senin gibi. Greenblood'u o izah etsin. Bu filmleri de o sorunu da hemen yanıtlayayım. Önemli çünkü. E, bu filmleri de bütün festival boyunca izlenebiliyor. Artık salonda ...olmadığını düşünürsen Serkan'cığım... Işte ...yani hep açık kalıyor... ...ama orada senle de daha önce konuştuğumuz... ...ve eminim ki sonunda soracaksın bana... ...izlemeyeceğiniz filme girmeyin gibi... ...hani böyle bir ricamız, istirhamımız olacak... ...çünkü yerler... ...sistem kilitlemişsin... ...böyle bir uluslararası Hı -hı. platformdan gösteriyoruz... ...her film için 250 koltuk var... E, ...o yüzden şeyi çok istirham ediyoruz... E, ...mümkünse... Hı -hı. Tam izlemeyeceğimiz... Gereksiz gibi. kullanmayın, meşgul etmeyin Kul, diye. Evet, bilet <gülüyor> kullanılmış oluyor. Aynen dediğin gibi Green Blood filmine gelmeden bir, iki tane şey söylemek istiyorum. Bir tanesi geçen sene işte Karadağ'dan bir jülümüz vardı. Onun uluslararası bir dergide yazdığı bir yazı var. Ben sana onu meyillemiştim. Ama Naci hmm. benim Anadolu Üniversitesi'nden hocam hala aynı şekilde sıcak ilişkilerimizi sürdürdüğümüz Naci Güçan ee, hocam geçen sene festival ile ilgili şöyle söyledi, kendisi işte e, dünyada gitmedi festival yoktur sadece sinema ile ilgili değil, müzikle, klasik müzikle ilgili, tiyatro ile ilgili de. Bu dedi şimdiye kadar benim e, Türkiye'de gördüğüm ilk üç belki ilk iki festivalden bir tanesi. Ama abartılı buluyorsanız lütfen Bozcaada'ya gidin festivali görün dedi. Özellikle de turizm mevsiminin dışında olduğu için biz insanların buraya gelmesini istiyoruz. E, çünkü o kalabalığın evet. ve o enflasyonun bir parçası olmayacaklar. Ekim veya Kasım'da oluyor festival. Şimdi müsaade edersen sadece Greenblatt ile ilgili e, Petra'yı veriyorum sana. Tabii ki. Evet. Merhabalar. Merhaba Petra Hanım, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Ee, şimdi e, ikinizin de, Tam Hocam'la sizin çok büyük emekleriniz var, biliyorum tabii. E, bu özellikle Green Blood filmini konuşalım istedim. Yani film neyi anlatıyor? Ben e, ben de söylemek istiyorum, bunu <gülüyor> Çünkü izleyen birisi olarak hakikaten bir gazeteci olarak da tüylerim diken diken oldu. Bu filmi e, sadece ekoloji, çevre meseleleriyle ilgilenenlerin değil... Ee, nasıl? dünyada da benzer şeylerin Türkiye'de de var ben şimdi onları da hatırlatacağım birazdan. Türkiye'de de benzer şeyler yaşıyoruz. Bunların üstü nasıl kapanıyor? Ee, nasıl bir kirli dünyanın oyunlarıdır bunlar? Ee, hakikaten bu meseleleri merak eden insanların izlemesi gereken film olduğunu düşünüp siz sözü hemen size bırakayım. Evet bu filmi duydum. Bir yerde okudum kısaca ve onu sonra başvurduğunda çok mutlu oldum. Ki gösterme potansiyeli olduğu için. Öncelikle Hı -hı. de onu aynı fikirde olduğu için finale kaldı. Hı -hı. Filmin özet olarak 3 vaka üzerine gidiyor. Birisi Hindistan, birisi ülkelere karıştırmayayım ama galiba And Türkiye'de. I Evet. Tanzanya'da ve Guatemala'da. Ha? Hı hı evet. Yani e, bu ülkeler hepsi e, hem insan hakları konusunda hemse çevre konusunda e, çok e, yani kötü e, isim olan ülkeler. Hı hı ama e, şey e, bir grup Avrupa'dan ama neden onlar kendini daha iyi koruyabiliyor diye Avrupa'dan bir grup gazeteci bu konuları araştırıyor ve gidiyor o ülkelere bu gazetecilerin durumu, bu davalan durumu takip ediyor. E, müthiş gerçekten. Şunu sormak istiyorum. Yani e, çok daha fazla anlatmayalım tabii ki. Biraz da merak uyandıralım. Evet. E, insanlar girsinler, izlesinler. Evet. Yani e, birçok film böyle festivallerde çok e, büyük sponsorlar olur. E, Bunlar çünkü maliyetli işlerdir. E, ama baktığımız zaman Bilgi Üniversitesi, Ethem Hocam siz yani aslında küçücük bir şeyle e, sadece gönülle e, severek e, büyük bir özveriyle yapıyorsunuz. Ama büyük bütçeler yok. Bunları getirmek, organizasyonlarını yapmak çok zor olmuyor mu? Nasıl kalkıyorsunuz bu işlerin altından? Onu da her seni soruyoruz kendi kendimize. <gülüyor> <gülüyor> Yeniden sağ olsun işte e, Boris aşığı şey bize e, yani rüzgar Borçadan rüzgar gülleri bize destekliyor en <gülüyor> e, Buradaki normalde e, insan geldiğinde otelciler bize e, konaklama için çok destek oluyor. Ee, bu evet. sene e, e, işte göğden sıkısı gibi yerler destekliyor Yani bunlar e, maliyetin bir kısmı e, evet. gideriyor e, bir kısmı da belediye e, ama işte <gülüyor> e, sağ olsun bizim gönüllü öğrencilerimiz e, yıllarda gönüllü arkadaşlarımız var Biz, bizimle beraber e, baştan bazıları 7 senedir bizimle beraber çalışıyor Evet. Öyle bir yardım gibi değil yani bunlar gerçekten gönüllere ortaya koyuyor ve severek bunu yapıyor. Yoksa başka gerçekten yapılmaz bu iş. Ee, çok zor hakikaten yani bunu sadece organizasyonunu yapmak bırakın maddi yükünü o manevi iş yükü bile çok fazla ve ama e, iyi ki yapıyorsunuz. Ee, çok önemli bir misyonu da var. Keşke atıyorum tüm Türkiye bu filmleri görse, izlese eminim hiç e, çevre konusunda bir fikri olmayan insanların bile e, doğaya, e, yaşam hakkına, e, ekolojiye bakışı değişecektir. Bu anlamda hakikaten e, çok başarılı, e, özverili bir iş yapıyorsunuz. Soruma da gelin bu yorumumdan sonra e, başka ne filmler göreceğiz, nerelerden ne filmler izleyeceğiz? Ben festivalde sitesinde baktım 15 tane film saydım doğru mu değil mi kaç tane film var toplamda? Nerelerden neler var? Ee, yani şimdi 15 tane finalist var yani bunlar finalist ya ee, yedi tane jürimiz var çok e, yani bizi değer veren e, bu e, yük altına o da bir yük o 15 film seyredip onlar arasında seçmek her bir iş. Ondan sonra 13 tane panorama filmimiz var. dünyadan çeşitli yerlerden 15 tane film geliyor. Bir de Türkiye'den bir seçki yaptık. Türkiye Panorama diyoruz ona Onlar hı hı. da doğru hatırlıyorsam 12 film. Yani bayağı yeni geniş bir seçki olacak. Hı hı. Bu sabahta aklıma gelen bir film geldi. Serpa diye bir film var. Onun adı e, Fransızca. O e, Kongo'dan bir film. Bu bir, hı hı. bir postkolonyal bir film. Ya da kolonyal etiketisi. Işte, setikaların yaptığı tarihler, tarih, ya, ne diyeyim, e, setikaların yanlış yolları giren e, şöyle ortaya koyuyor. Ve çok hoş bir e, belgesel var mesela. Ee, yani aslında bütün kıtalardan film var bu sene peki seçki yaparken buna da dikkat ediyor musunuz yani bütün yani bütün kıtalardan e, olmasına ya da böyle e, bu ekolojik sorunların en fazla yoğunlaştığı yerlere fokuslanmak gibi bir amacınız var mı çünkü eminim ki e, yüzlerce film vardır onları seçmek evet. araştırmak falan da çok zor oluyor nasıl bir evet. e, stratejiyle belirlediniz biz baştan beri e, önemsiyoruz ki e, kadın yönetmenlerin, e, o, yani biz ortalama %50 kadın yönetmenlerimiz oluyor. E, bu da Me Too'dan önce olan bir e, hassasiyetimizdi. Şu anda bir sürü belgesel film festivalde dünyada bunu bunu kodasını bulmaya çalışıyorlar. Biz onu baştan beri e, doğal olarak yapmıştık. Hı -hı. Ondan sonra küresel güneyinden olan seslere yer vermeyi çalışıyoruz. Yani Hı -hı. E, güneyin sesi kuzey tarafından e, anlatılmasın istiyoruz. E, Hı -hı. Yani e, onu çok önemsiyoruz. Yani bütün dünyadan seslere gelsin ve kuzeyde güneye giden filmleri pek göstermiyoruz. Genellikle kuzeyde ve batının filmleri kendi problemler ya da başka ülkeler üzerine tahribatlarını an anlatır. Yani... Hmm, anladım. Ben şimdi sizden veda ediyorum ve Ethem'e veda tamam. ediyorum. Tamam. Zaten sonumuza geliyoruz. Ben ee, şeyi soracaktım bundan sonra da etem Hocam'la ee, devam edelim. Nasıl gireceğiz, nasıl izleyeceğiz, ne zaman başlayacak diye. Çok teşekkür ederim Petra Hanım. İyi ki varsınız. İyi ki bu festivale öne yak oluyorsunuz. Yoksa bu filmleri ee, görmemiz gerçekten e, bizim için hayal olurdu herhalde. İyi ki varsınız. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Ben aslında Serkan'cığım sadece bu soru e, özelinde şunu vurgulamak Buyurun için hocam. senin de hassasiyetin olan bir konu e, olduğu için ve hepimizin e, de temel mevzularından biri olduğu için söyleyeceğim. Şimdi festival seçimlerinde ortaya çıkan doğal bir şey var. Belki de bu şununla da ortaya çıkıyor. Şimdi burada ön jüri olarak veya jüri olarak ve festival konuğu olarak gerçekten çok önemli insanlar oldu ve biz çok gururlandık. Deminki o hocamın notunu da ondan söyledim. Yoksa senin dediğin gibi bizim böyle bir iddiamız yok. Ama işte Naci Hoca'nın dışında sevgili Şafak Pavey buradaydı, sevgili Mücella Yapıcı buradaydı, sevgili Tül Akbal buradaydı, rahmetli Cüneyt Cebenayan buradaydı. Söyleyeyim, Evrim, Kepenek, işte Can Tombil, Ömer Hoca, Ömer Madra Bu insanlar buradaydı Doğal olarak da bu festivalin seçimleri şöyle oluyor Petra'nın anlattığı şeyi ben belki bir parça vurgulamak isterim Çok önemsediğimiz için Biliyorsun çevre belgeselleri de olsa Ekolojik ve haklar ve mağduriyetlerle ilgili belgesel de olsa Batılıların çok sevdiği bir şey Bir üçüncü dünya ülkesine gidip Oranın problemlerini sanki bu böyle bir başka bir gezegenmiş gibi kendi ülkeleriyle, kapitalizmle, evet. sömürüyle hiç alakasızmış gibi anlatmaktı. Bu tür filmleri dışlamaya çalışıyoruz. Ee, yani mesela geçen seneki birincimiz Belçika'da, Belçikalı bir yönetmen ki genellikle Afrika'da film yapmayı severler. Belçika'nın içindeki bir asbest fabrikasının ne kadar Büyük bir mücadeleye sahne olduğunu ve insanların bütün köyün kanser olduğu halde e, hala korktuklarını falan anlatan müthiş bir belgeseldir. Babası da kanserden ölmüş. Bütün aile kanser. Ama buna rağmen herkes işte buraya futbol sahası yaptılar. Bize iş sağlıyorlar. İyi insanlar falan diye ölmeye devam ediyorlar. Bu tür filmleri seçmeye çalışıyoruz. Bunu vurgulamak için aldım. E, yoksa Petra burada hani ona, onunla ilgili benim gene iznimle ona veririm ben. Evet. Tabii ki, tabii ki. Çok anlaşıldı. Hocam, süremizin sonuna geliyoruz. Son soru olacak. Ben yani e, bence şöyle yapalım. Çok meraklandırdınız. E, ben kendim de not almak için hemen, Be Belçika'daki filmin adı neydi? Hemen not alayım onu unutmadan. İzleyebilirsin ben sana izleyeyim. hemen şey yaparım, ne vesaire, bilgilerini atarım. Tamam. E, dinleyicilerimiz de merak ederler Se bize ulaşsın <gülüyor> WhatsApp'tan. Ee, onlara isimlerimi detaylarını söyleyelim ee, bu festival 2.8 dedik ee, detaylı programa yani bir FED'den ulaşacak ama yani hiç karşılaştığımız bir şey de değil ee, değişik bir şey yapacak, yapılacak ee, online izlenecek ne zaman nasıl izleyecekler bir yol haritası ne onu da merak çok özür dilerim. bütün izleme konularını <gülüyor> ve o 8 günü o diliyorum. çok okuyorum, çok sevgiler tamam çok sağ olun hocam, çok sağ olun <gülüyor> Bizim web sayfamızı girip oradaki platforma ulaşabilirsiniz. Ondan sonra ayrıca YouTube Bifet YouTube kanalının üzerinde çok sayı filmlerimiz olacak. Ama evet. en iyisi Bifet Org web sayfamızdan girip ana sayfamızdan hem bir izleme rehberi olacak hem de evet. platforma oradan ulaşılabilir. Yani ikisinde mi olacak? 2-8 Kasım arası dedik. İkisinde mi e, girip e, programa ulaşabileceğiz? İşte o seanslar ne zaman başlıyorsa ee, kata, ka, kataloğumuz e, gelecek haftaya ondan koyacağız. Hı -hı. Ayrıca tamam. e, e, her şey yoluna gidiyorsa otusunda e, otusunda e, e, şey. E, Platform açılıyor. Oradan kurtarabilirsiniz Aha. önce. Mesela e, yönetmenlerin Q&A'ları önceden kaydettik ki yönetmenler görüntüsün. E, YouTube kanalında da girebiliyorsunuz. Hı -hı. E, bir sürü önceden bilgi alabiliyorsunuz. Ama e, önceden yani bizim web sayısına girip oradan e, gelecek hafta sonuna itibaren, festivalden önce e, biraz Kocane biliyorsunuz. Ondan sonra 2-8 e, Kasım arasında 250 kişilik e, koltuklu hmm. e, seanslara bakabilirsiniz. E, şey mi olacak peki? Önce giren, <gülüyor> Önce giren mi kazanacak? Nasıl nasıl olacak? Önceden ön rezervasyon falan öyle bir şey olacak mı? Yoksa 250'ye Yok. kadar tıklayıp izleyenler izleyecek sonrası mı, sistem kabul evet. etmeyecek mi? Evet. böyle olacak. Anladım. O zaman şey yapmak Etkiden lazım. Etkiden gibi sinemaya ee, gidip bilet almak gibi. <gülüyor> Anladım. Tamam. Peki ağzınıza sağlık. Ee, Petra çok teşekkür ediyorum. Dediğim gibi iyi ki varsınız. İyi ki bunu yapıyorsunuz. Ee, en azından yani çevreyle ilgilenenlerin bu meselelere kafa yoranların vizyonunu biraz daha genişletmiş oluyorsunuz. Hiç bilmeyenleri meseleleri de e, sizin sayenizde farklı bakış açıları ya da öğreniyoruz. Ağzınıza sağlık verdiğiniz kıymetli bilgiler için ee, bu festivaldeki emekleriniz için. Çok sağlık. Biz teşekkür ediyoruz. Bizi, bize yayınınızı aldığınız için. Çok sağ olun. Çok, çok teşekkürler. Ee, bir açık radyoda ekonomi ekoloji yayınımızın sonuna geldik. Ben Serkan Ocak. Ee, dediğim gibi 6-7 yıldır bu programı sürdürüyoruz. Önümüzdeki hafta ee, vereceğimiz kısa aradan sonra son yayınımızı yapacağız ve açıkçası da yeni bir döneme başlayacağız. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Haftaya görüşünceği dek hoşçakalın efendim. Ekonomi Ekoloji Hazırlayan ve sunanlar Pelin Cengiz ve Serkan Ocak.